Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, Açık Bilinç'te İlker Küçük Parlak konumuz oluyor galiba. Açık Radyo'nun da artık müdavimlerinden oluyor. Ne mutlu ki bize. Evet. Arka arkaya. Siz takdimini yaparsanız seviniriz, ne konuşacağız? Tabii psikiyatrist doktor İlker Küçükparlak daha önce de e, birkaç kez konuğumuz olmuştu. Herkesin tanıdığı bildiği bir isim. Şimdi geçen haftaki depremden bu yana son bir haftadır insanın e, deprem dışında bir şeyden e, konuşması gelmiyor doğrusu. Öte yandan sürekli depremden bahsetmek de belki belli bir doygunluk e, yaratan bir şey. Biz bugün travmadan bahsedelim dedik. Yani aslında tabii ki e, bu deprem bağlamının içine oturan bir konu ama deprem olmasa da zaten kendi başına konuşabileceğimiz bir konuydu. Travma ve travma sonrası e, yaşanan e, stres bozukluğu e, bu da işte bazı e, gerek e, çocuklarda gerek yetişkinlerde travmanın kendisi ya da travmayı oluşturan koşullar bitmiş olsa da e, bir şekilde deneyimlenmeye devam ediyor ve insanların hayatını zorlaştırıyor. E yani depreme maruz kalanlar çok ciddi bir travma geçirdiler depremin haberini alan uzaktan insanların bile bir travma geçirdiği söylenebilir bütün bunları psikiyatrist gözüyle konuşalım diye düşündük doktor İlker parlakla İlker Bey nereden başlayalım? Merhabalar. Hoş geldiniz. Ki, hoş, hoş geldiniz. Buldum. Pardon ben onu bile demeyi Hı. unuttum yani bu şeyde. Ee, evet evet öyle oluyor. Bu, bu tür ayrıntılara da çok da takılmamak lazım. Belki bu dönemde malum aslında dikkat odamız başka yerlerde ve hemen konuya belki oradan girebiliriz. Çok yaygın biçimde bir unutkanlık salgını gibi neredeyse unutkanlık gözlemliyorum etrafta. Ee, bunun gibi sosyal unutkanlıkların içinde eşyalar, nesneler yapılacak işler elbette aklımız ve kalbimiz başka yerlerde ee, afet bölgesinde olmayanlar adına söylüyorum bu biz e, tanımını. Dolayısıyla unutkanlıklar oluyor. Ee, hepimize geçmiş olsun diyerek e, sab hepimize sabırlar dileyerek başlamış olayım ben de müdavim gibi oldum. Yani ben çok memnunum. Sizlerin de memnun olmasından da memnunum da sanki şey gibi geliyor bana da memleket için pek hayra alamet olmuyor gibi çünkü hani bir şekilde bir genelde toplumsal olarak ciddi bir takım sıkıntılar varsa daha çok buralarda oluyorum gibi bu bazen pandemi içerisinde oluyor. Bazen başka bir travma içerisinden oluyor. Ama sanki bir daha az görüşsek daha hani e, iyi bir e, durumda, memleket gibi bir monitorizasyonunda olacakmış gibi de geliyor bana. E, tabii konuşulacak çok şey var elbette. E, travmayı konuşacağız diye başladıysak biraz hani travma nedir? E, korkutan her şey travma mıdır? Belki oraları konuşabiliriz sizin için uygunsa. Tabii, tabii. Öyle yapalım. Tamam, şimdi şöyle tanılandırma sistemlerinde, tanılandırma sistemleri işte profesyoneller için geliştirilmiş e, olan sistemler. E, evet. Travma e, ile ilgili e, akut stres bozukluğu ya da travma sonrası stres bozukluğu gibi e, süre ile ilgili farklı tanılar var ama e, genel anlamda travma nedir e, ya da izleyerek e, örneğin bir şeyi bir şey yaşamadan o şeyi yaşamış kişinin deneyimine tanıklık olarak travmatize de olunur mu olunmaz mı e, gibi konular e, biraz karışık e, biraz da e, malum şey de olabiliyor ya e, bir konu biraz önemli olmaya başlayınca biraz hani fazla kullanım gibi e, işte benim de travman bu e, ne bileyim işte e, müdürüm beni terfi ettirmiyor benim de travman bu gibi elbette bu çok ciddi bir sıkıntı olabilir küçük bir ihtimal bir travma da olabilir ama muhtemelen travma değil de başkan yani benim de şu andaki en önemli derdim bu anlamında kullanılan bir ifade biçimi oluyor genellikle. Yani telaşlı insanların bende panik atak var demesi ya da titiz düzenli insanların işte bende obsesif kompulsif bozukluk var demesi ya da bir anda morali bozulunca işte akşam depresyona girdim diye tariflemesi gibi biraz bu travma meselesi de olmaya başladı gibi ya bir zararı yok Elbette böyle bir hani şey gibi terminoloji komiseri gibi bir yere konumlanmak da istemiyorum öyle denmez böyle denir gibi. Fakat hani şöyle bir sorun olabiliyor gerçekten travmayla kastettiğimiz insanların duyduğuyla farklı olduğu zaman, Eh o zaman iletişimde ciddi sorunlar olmaya başlıyor. İnsanlar gereksiz yere telaşlanabiliyorlar. O yüzden sanki kavramı biraz daha tariflemek iyi fikir gibi. Ben şöyle anlatmaya çalışıyorum travma kavramını. Şimdi yaşamış olanlar evet bu böyledir diye işaret edecekler çok muhtemelen. Yaşamamış olanlar da ya bu adam ne diyor bir hani boş konuşuyor gibi hissedebilirler. Öyle hissediyorlarsa muhtemelen travmatik bir deneyimleri yoktur. Böyle söyleyebiliriz kabatasla. Yani ben şöyle tarif etmeye çalışıyorum. İnsanın kendisine ve hayata, dünyaya, diğer insanlara ilişkin temel fikirlerinin dramatik bir şekilde değiştiği ve kötü olumsuz anlamda değiştiği artık ben eski ben değilim ama bir anda böyle belki saniyeler içerisinde ya da dünya eskiden benim zannet o dünyada değilim diye tarif edilen bir olay. Yani bir kişi bir olaydan çok korkmuş olabilir ama korkmadan önce kendisiyle ilgili kapatarsak ne düşünüyorsa halen onu düşünüyordur. Ama bir olay çok korkutucu olmuştur, çok üzücü olmuştur. Çok sıkıntı yaşamıştır bir olaydan. Bunlar değersizdir anlamında söylemiyorum. Ama travmatik deneyim kişinin ruhsal yapılanmasına da hani bir tür deprem gibi tarif edebiliriz bir analoji anlamında. O ruhsal yapının da bir mimarisi var ya o mimariyi üzerine bir deprem olması gibi tarif edebiliriz. Dolayısıyla burada mesela işte akıldan çıkma şimdi semptomları tek tek tarif ettiğimizde insanların çoğu bende de var diyecektir ama Deneyimlenmesi çok farklıdır. Mesela travmatik deneyimi unutamamak gibi bir şeyden bahsedebiliriz. Ama bu mesela travmatik kişiyi unutamamak gibi değildir e, tam e, oradaki deneyim. Yani e, hatırlamayı istememektir bir. İkincisi oradaki o işleme de hatırlama diyemeyiz. İntruzif yani akla geri veren öyle bir e, bildiğimiz o hatırlama işlemindeki bellekten bir şeyi çağırma süreci gibi değil e, tam tersi tersi bir anda akla geliveren bir üstelik fragmente bir bellek parçası şeklinde akla geliveren. veren yani e, bir görüntü e, bir koku bir ses e, bunlar ingeler vaziyetti sembolleştirilememiş bir öyküleş bir hikayeye dönüşememiş şekilde akla giriveren böyle parçalanmış bellek kırıntıları diyelim şeklinde olur. Bu bir hatırlama eylemi değildir. Bir anda akla geliverir ve o bir anda akla gelince de kişiyle çok yoğun uyarılmışlık hisleri, uyarılmışlık deneyimi olur. Uyarılmışlıktan ne kastediyorum? Kişi bazen yerinden sıçrar, yerinde duramaz, ayak kalkmak ister, eli konu nereye koyacağını şaşırır, derin de soluk alıp vermeye başlar, kalbi hızlıca atmaya başlar, tansiyonu çıkabilir, soğuk soğuk teller boşanabilir ve kişinin o anki deneyimi, ya ben bir şey hatırladım ve canım sıkıldı ya da yeniden korktum gibi bir deneyim değildir. Adeta bir zaman yolculuğu yapıp o travmatik olayın yaşandığı zamana ve mekana Teleport olmuştur, Or orada gibi hissediyordur ve bu çok zorlayıcı bir e, deneyimdir elbette ve bir an önce o deneyimden e, çıkmayı da arzu ediyordur. E, dolayısıyla böyle deneyimlerin olmaması için hatırlamamaya da e, gayret ediyordur ve tekrar söyleyeyim yaptığı şey hatırlama değildir. Ama e, bu o, bu ve yani şimdi bu deyince mecburen hani elbette travma genelinden değil, işte en son... Ee, ülke olarak yaşadığımız e, bu büyük depremden e, bahsediyoruz. E, i̇zleyenler de mesela uzaktan tanık olanlar da e, hatırlıyorlar ve bir takım duygusal e, yoğun biçimde duygusal tepkiler de veriyorlar. Ama mesela birincil travmatize olan kişiden farklı olarak e, bu uzaktan afet bölgesinin dışından tanık olan toplum geneli Mesela unutmak istemiyor farkındaysanız. Yani haberlere bakıyor, görüntülere bakıyor. Evet kötü geliyor ama bakmaya devam ediyor. O, o, oraya, zihnini oradan ayırmak istemiyor. birincil düzeyde travmatize olmuş olan kişi hatırlamamak için elinden ne geliyorsa yapmaya gayret eder. Çünkü hani şey gibi e, böyle çok sıcak böyle bir kızgın saçın üstünde ayakta durmaya çalışmak gibi e, tahammül edilmesi çok zor bir durumun içine atar kendisini. Dolayısıyla hani toplumun geneli için aslında bu, bu kavramsal bir tartışma bu arada üçüncü e, travmatizasyonlu diyelim diye buna. Çünkü ikinci travmatizasyon doğrudan tanık olmakla ilgili. E, işte sonradan oraya giden insan yardım çalışanlarında ya da e, işlerle çalışan işte hukukçu, bilmem işte sağlık çalışanı, terapist vesaire gibi. E, bu profesyonellerde ikinci travmatizasyondan bahsediyoruz. Bir de uzaktan hani ülkenin şurasına şöyle bir şey olmuş. Televizyondan bunları izleyen milyonlarca geri kalan insan üçüncül biçimde travmatize olmuş diyelim ben e, travma kliniğindeki bu özel durum nedeniyle buna travma dememek kanaatim. Kendi kanaatim tabii bu e, kuramsal bir tartışma dediğim gibi bu hani e, işte empati yorgunluğu e, diye tarif edilen duruma çok daha oturabilecek olan yani o kişinin yaşadığı ben yaşasaydım bir kişinin yaşadığı ben bu, bu böyle bir şey yaşamak ne demektir diye o kadar fazla sayıda öykü birikiyor ki çok kısa sürede bir insanın bu kadar kişiyle empati yapma mecburiyeti hissetmesi kendisini oradan alamaması gerçekten çok ağır bir yük olabilir ama istisna durumlar dışında travma değil empati yorgunluğu diye tarif edebileceğim bir durum sanırım toplum geneli için patıyorum Ben de bir şeyi sormak istedim yani şimdi oldukça belirsiz bir gelecek var bu deprem özelinde konuşacak olursak daha enkaz altından çıkarmalar azaldı ama hala büyük miktarda insanın enkaz altında olduğu bilindiği gibi bir de asıl bundan sonra muazzam miktarda milyon milyonu bulan Hatta milyonları bulabilecek evsizler. Evsizlik durumu, homeless durumu da çıkacak ortaya. Peki bu bir hafta sonra eskisi gibi davranmaya başlayalım diye bir şey yapabilir miyiz bunun karşısında? Yoksa nasıl bir davranış hali, ruhiyesi, haleti ruhiyesi içinde olmalıyız? Ya şeyde Twitter'da yeni bir paylaştım aslında bir toplumun. Bir afet sonrasında nasıl psikososyal bir etkinlik düzeyinde olduğunun iyi tarif edilmiş bir basamaklandırılması var, aşamaları var. Young ve arkadaşları 80'lerde tarif ediyorlar bu. ve ortaklaşa farklı gözlemlerde böyle görünüyor diye tarif ediyorlar. Sonrasında bir kere bir bu tarif edildikten sonra çok sayıda replik ediliyor. Evet bunu görüyoruz diye yankı arkadaşların söylemediği belki o zaman hani çok görünemeyecek olan kısa bir şok aşaması var. Bir olay olunca bu depremden düşünebiliriz mesela ilk başta ne oldu? Hasarın büyüklüğü nedir? Ne oluyor? Bir ilimi, bir ilimi etkiledi. Birkaç ilimi etkiledi. Çok ya da ne kadar etkiledi? Sonra oralarda hani yakınlarımız kimler var? Ne oluyor? Onlar orada mı? Şu arkadaşım oraya gideceğim diyordu, gitmiş midir, gitmemiş midir, bu saatte aranır mı, bir haber alma yolu var mı, yok mu gibi hani bir der, toplum gelir. Tabii bunu şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın. E, organizasyon yapmakla sorumlu aktörlerin böyle bir tepki vermesi kabul edilemez. yani bu, bu hmm. onlar zaten e, bunun için hazırda bekliyorlar e, ve e, olay anda hızlıca organize olmak, öyle şokmok yaşama gibi lüksleri olmayan yapılar var. Toplumdan özellikle afetten etkilenen daha da çok tarif eden bir şey aslında bu yangın modeli. O şok birkaç saat sürdükten sonra ilk hafta bir kahramanlık aşaması tarif ediliyor. Yani genel olarak insanlar eğer işte fiziksel olarak etkilenmemişse ki bazen etkilenmişse bile afetten ee, kahramanca insanüstü bir çabayla e, o afetten daha çok etkilenenlere destek olmak için çok yoğun e, ve istisnai biçimde e, bir gayret gösteriyorlar. Evet bu etkilenenler öyle etkilenmeyenler de öyle. E, i̇lk hafta genellikle bir haftadan uzun süremiyor ama bu aşama. Sonra bir e, yine bir ay kadar bir balayı dönemi tarif ediliyor. İşte organizasyonlar, özellikle kamu, devlet yanınızda vesaire, işte yaralar sarılacak bir takım söylemler, bölgeye VIP ziyaretler gerçekleşiyor ve bütün bunların sonunda daha umut var bir his oluşabiliyor. Bu tabii balayı dönemine girebileceğiz mi bilmiyorum. Çünkü biraz daha önce seyrettiğimiz e, filmlerde olduğu için e, bu afetlerin nasıl seyrettiği. Sonrasında derin bir hayal kırıklığı dönemi başlıyor. Çünkü öyle hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Yaralar, e, ne bileyim mesela ev yapınca konut sorunu çözülmüyor aslında. E, bir sürü başka ihtiyaç var. Yani insanlar... E, Yaşadıkları, alıştıkları, ev, mahalle belledikleri, yani ev ev konut demek değildir. İşte mahallede bir takım evlerin olduğu yer değildir. Bir konuttan o konutta yaşayacak olan kişi bir ev üretir, yeniden üretir ve komşularla birlikte de bir mahalle üretilir. İşte rutinleri olan, alışkanlıkları olan ya da işte yeri esnafın yeri yurdu belli olan bir mahalle oluşu, bir belleği olan bir mahalle oluşu. Şimdi bütün bunların olmayışı, ortadan kalkması e, durumunda yeniden hiçbir kayıp olmamış gibi yerine getirilemez. Üstelik de bir taraftan e, sadece ev e, barınma sorunu değil, binlerce kişi fiziksel e, engelli oldu bir anda ne yazık ki. Binlerce kişi böbrek etmezliği, e, hastası artık. Belki diyalize girmek durumunda kalacak binlerce kişi. Yani o bölgede daha önce olmadığı kadar yoğun bir ihtiyaç olmuş olacak. Binlerce kişi alkolik olma riski altında. Çünkü travma sonrasında bağımlılık nikotin de dahil olmak üzere. Ya da diğer keyif verici maddeler de dahil olmak üzere. Alkol de dahil olmak üzere. O travmanın anksiyetesiyle baş edebilmek için... Ee, bağımlılık e, potansiyeli olan e, maddelere yönelme e, çok gördüğümüz, tekrar tekrar gördüğümüz bir durum. E, binlerce çocuk eğitime dönünce hiçbir şey olmamış gibi akıllarını gayet derslerine vererek eğitimlerine devam edemeyecekler. Ailelerden ciddi kayıpları oldu, yaşam koşulları değişti, konsantrasyonları bozuldu kimisi depresyona girdi, kimisi travma etkileri yaşıyor ve akranlarından geri kalacaklar ve bu makas belki birkaç yıl boyunca kapanamayacak ya da kapanması için fazladan bir şey yapmak gerekecek ki bu dezavantaj kapansın oluşan makas kapansın dolayısıyla aslında yapılacak çok iş var eee Olmasın diye de yapılacak çok iş vardı. Yani deprem olmasın diye değil tabii de. Ee, e, olursa ne olacak? E, buna dair planlarımız ne diye yapılacak çok iş vardı. Yani bunların e, yapılmadığı gibi bir izlenim var şu an için. E, bundan sonrasında da e, şey, elbette şey çok önemli. Yani şu akut dönemdeki destek çok önemli. Şu açıdan çok önemli. İnsanlar yani temel ihtiyaçlarını karşılayabildikleri gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabileceklerine bunun karşılamaya devam edebileceklerine emin olmaya ihtiyaç duyuyorlar şu anda. Yani şu güvende olma hissi şey gibi değil yani şu anda karnım doydu ve yarın da doyacak bunu biliyorum ve ertesi gün de doyacak. Şu anda üstümde bir çatı var. var. Bu arada Henüz tam doyamıyor, henüz tam olarak çatılar yok. Bunların da şu gün itibariyle eksikler var. Ama eksiklerin tamamlanmasının bir sistematik içinde devam ettiği ve evet çok konforlu olmayabilir. Evet ne bileyim ki bu arzu ettikleri yaşam biçim bu olmayabilir. Ama yeni de olsa bir takım düzenlerin, rutinlerin olduğu ee, ve ihtiyaçların böyle apar topar, alal acele, organize olmadan hani bugün şu kişi şunu gönderdi ve bunu yiyoruz ya da bunu giyiyoruz yarın da başka biri gönderir herhalde şeklinde değil istikrarlı bir şekilde ihtiyaçlarının karşılanacağını bilerek mesela e, uykuya dalabiliyor olmaları lazım şimdi zaten çok zor olacak e, bu insanlar için uykuya dalabilmek. dalarken uykuya yarın acaba çocuğuma yemek yedirebilecek miyim ya da bugün burası kapısını bana açtı da yarın ne olacak diye düşünmeden kısa vadede önlerini hızlıca görebilecekleri bir düzeni okutmak lazım ki travmanın etkileri, ruhsal etkileri en az da olsun. Toplum olarak da dediğim gibi yapılacak çok iş var. Her konuyla ilgili yapılacak çok iş var. Böyle bir afet tekrar olursa değil olacak. Tekrar olduğu zaman böyle etkilenmeyecek bir ülkeyi nasıl val edebiliriz ile ilgili yapılacak çok iş var. Ve fakat bir taraftan da bu bölge bu afetten böyle etkilendi artık zamanı geri alamayız. Bu e, toplum genelinde travmatik olmasa bile benim kendi kavramsal bakış açıma göre e, toplum geneli travmatize olmadı aslında. Ama çok yoğun bir empati yorgunluğu yaşıyor dediğim gibi. Bu duyguyu, bu iç yakan duyguyu bu bölgede insanların yıllar boyu devam edecek olan ihtiyaçları için yapıcı bir mekanizmaya nasıl dönüştürebiliriz? Kendimizi paralayarak, işte kendimizi uykusuz bırakarak, kendimizi bir şeylerden mahrum bırakarak bu hissettiğimiz çaresizliği kendimize dönük yıkıcı bir takım tutumlara dönüştürerek değil de birinci derecede etkilenen insanlar için yapıcı olan ve sürdürülebilir istikrarlı böyle bir kahramanlık parlamaları şeklinde de değil organize bir mekanizmaya nasıl çevirebiliriz? Bunu zaten çeviremiyorsak bana şöyle de geliyor. Zaten o ülkeyi de kuramayacağız gibi de geliyor bana. Yani o bir dahaki afetten böyle etkilenmeyecek o ülkeyi kurabilmek için de Günlük bir anda survivalist, e, sağ kalımcı kültür e, diye bir tarif var bir taraftan. Yani hani bugünkü tamam bugün e, kendimi kursa, bugün a, imar barışıyla tamam ya işte e, çok güzel oldu bu iş. E, Allah razı olsun çözüldü bu iş diye değil de daha sistematik, daha uzun vadeli, daha soğukkanlı yılları e, planlayarak, öngörerek e, bir e, aksiyon içinde... Olmayı başarabildiğimizde hem bu çaresiz olmadığımızı deneyimleyeceğiz. Evet zamanı geri alamayız ama etkilenen insanlara dokunabildik ve sistematik bir şekilde dokunabildik. Bir taraftan da bir daha bu kadar yıkıcı şeylerin olması da ancak bu sürdürülebilirlikle mümkün gibi geliyor bana. Peki ben de o zaman şu an bir soru sorayım. Şimdi şöyle anlıyorum ben. Bu hatayı da yaşarken enkaz altında kalan sonra çıkartılan ve sağ kalan birisiyle konuşuyordum. Ee, diyor ki ben artık uyuyamıyorum çünkü işte böyle bir kızgın demirle dağlanmış gibi yerimden fırlıyorum bazen. İşte doğrular sallanıyormuş gibi geliyor filan. Bu herhalde yani artık deprem koşulları onun yaşadığı yerde yok. Deprem olma ihtimali belki olabilir ama travma herhalde böyle bir şey. Yalnız hatırlamak gibi bir şey değil öyle anlıyorum söylediklerinizden. Dolayısıyla bu tür semptomlardan söz eden birine canım sen de abartma işte falan artık bak burada deprem olmuyor falan dememek lazım. Ee, sorum da şu Tabii, e, bunu da bir dinleyicimiz e, yazıp sormuş. Diyor ki e, eğer bir kader planı gibi bir inancımız varsa yani işte yani, e, alın yazınızda ne yazdıysa o dolayısıyla deprem olsa da olmasa da o değil sizi öldüren falan gibi. Bizim kontrolümüz dışında oluşuyor bütün olaylar gelişiyor geleceğimizde bu şekilde önceden belirlenmiş gibi bir inanca sahip olmak acaba bizi davranışlarımızın sorumluluğundan azat eder ve dolayısıyla kısa veya uzun vadede mutluluğumuza pozitif ya da negatif bir etkide bulunur mu diye sormuş. Bu da tabii benim aslında çok iyi bildiğim bir konu değil bu soruyu da size sorayım İlker Bey. Yani şöyle kısa vadede mutluluğumuza tam da anlatmaya çalıştığım şey bu. Kısa vadede tabii ki mutluluğumuza faydalı bunun uzun vadede tekrar aynı şeyi yaşamamıza da neden olur. E, Dıştal kontrolü da denen fenomen böyle bir şeydir. Benim matematiğim kötü şapkamı önüme alıp koyup düşünebilirim ben niye yapmıyorum bunu. Tamam dahi olmama gerek yok ama sonuçta sınıfı geçecek kadar matematik acaba gayret mi etmiyorum falan. Ya da öğretmen bana taktı diyebilirim. Ee, iki şekilde de açık. Öğretmen bana takti dersem çok keyfimi bozmam yani. Sonuçta ya ben de haytalık ettim tembellik ettim demem. Çok kendime yüklenmem. Ya bu öğretmen de bana tak ama matematik öyle gitmeye devam eder. Hatta matematikin yanına Türkçe eklenir, kimya eklenir, bir, bir şey eklenir falan. Ve bir bana hayırlı dokunmaz. Kısa vadede rahat ederim. Uzun vadede e, kendime kötülük yapmış olurum. Bu dışsal kontrol odağıyla. Bazı şeyler tabii ki dışsal. Ama her şey de dışsal değil. Deprem doğal bir afet bu. Doğal afet. E ama işte bina öldürmez, insan öldürür. İşte imar affı olsaydı olmasaydı bu tartışmalar varsa işin hepsini doğa yapmıyor. Bizim de kurduğumuz sistem de yapıyor. Şimdi o yüzden kader planı diye bütünle dışsal bir odaklı açıklama yaptığımızda e, evet kimseye kızgın olmayabiliriz vesaire e, veya adil bir dünyada yaşıyormuşuz gibi bir varsayım içerisinde daha rahat da edebiliriz belki ama bu tür şeyleri tekrar tekrar yaşarız. Kader planı ise gerçekten kaderimiz bu. Hani kader planı olduğuna topluca ikna olursak kaderimiz gerçekten bu olmuş olacak. Yani hmm. bu ikna olmuş olmak o kaderi kendini gerçekleşen kehanet gibi kendini gerçekleştirecek. E, dolayısıyla kısa vadede elbette rahatlatır ama orta uzun vadede bunları yaşamaya devam ederiz ve trajediler silsilesiyle devam eder diyebilirim. E, ülkenin kaderi. Evet tamam. Çok teşekkürler. Aslında zamanımızın da sonuna geldik. Böylece bu programı e, bitirmiş olalım. Bugün konu, e, konuğumuz travma konusunda da uzman olan e, bir psikiyatrist. Doktor İlker Küçükparlaktı. E, İlker Bey çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Çok çok teşekkürler İlker Bey. Teşekkür ben teşekkür ederim. Ya, tekrar geçmiş olsun. Bize. Peki, görüşmek üzere. Görüşmek